Altın oluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. Sahibül Vefa Hacı Musa Topbaş rahmetullahi aleyh. 1917-1999 Muhterem pederimiz Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemlerine rastlayan 1917, hicri 1333 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Muhterem pederleri Ahmet İmdi Topbaş Efendi, valideleri ise Adile Hanımefendidir. Ahmet Hamdi Efendi'nin dedesi Ahmet Kutsi Efendi, vefatı 1887, hem büyük muhaddislerden alim bir zat, hem de Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi, Muhammed Kutsi Bozkırî'den hilafet almış bir hak dostudur. Topbaş Zade Ahmet Hamdi Efendi rahmetullahi aleyh, ümmetin meseleleriyle ilgilenen, takva sahibi ve fedakar bir gönül insanıdır. Musa Efendi'nin doğumundan altı ay kadar sonra İstanbul'a hicret eder. Musa Efendi'nin çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Erenköy semtinde geçer. İlk, orta ve iki yıllık lise tahsili Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlar. Dine ve tarihe karşı reddi miras edilen bir dönemde yanlış fikirlerle gönlü kirlenmesin diye muhterem pederleri onu ticarete istikametlendirir. İlimle iştigal etmeyi çok arzuluyan Musa Efendi rahmetullahi aleyh maddi ve manevi tahsilini devrin önde gelen alimlerinden hususi dersler alarak ikmal eder son dönemin en güçlü müfessiri olan Elmalılı Muhammed Hamdi yazır, yine zamanın meşhur muhaddislerinden Babanzade Ahmet Naim Efendi, edebiyatçı ve Mesnevi Han tahir Mevlevi gibi pek çok muhterem zatın rahile-i tedrisinde bulunur. Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Efendi, Mustafa Asım Yörük ve Hacı Cemal Öğüt gibi kıymetli alimlerin ilim meclislerine devam eder. Tasavvufa ilgi duymaya başladıktan sonra Sarıyerli Nuri Efendi, Abdülhay Efendi, Seyyid Şefik Arvasi, Ali Haydar Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan ve Sayit Nursi gibi dönemin önde gelen maneviyat ricaline sık sık ziyaretlerde bulunur bir kısmının da hizmetlerini görüp dualarını alır. Fakat Musa Efendi'nin hayatında en büyük tesir icra eden alim ve arif zat hiç şüphesiz ki Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Bu büyük zatı tanıdıktan sonra Musa Efendi'nin önünde sonsuz manevi ufuklar açılmıştır. Artık bambaşka biri olmuş ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller ve ihtilaçlar zuhur etmiş, içine bir ateş düşmüştür. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, üstadına öyle bir muhabbetle bağlanmıştı ki tarifi mümkün değildir. Onun şu ifadeleri bu muhabbetin şahitlerinden biridir. Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra, Dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı, bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem Üstadım Mahmud Sami Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin huzur-u girdiğimizde, tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar zannediyordum. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Ancak o zaman anladım ki, kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyorlar. Salik hakikaten zeki ve anlayışlı ise, onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor biraz noksanlığı olan ise, istifade etse bile nakıs kalıyor. Musa Efendi Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Sami Efendi Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdir. O, üstadının vefatından sonra bile adeta onunla yaşamıştır. 1956 yılında başlayan bu manevi yolculuk, 1976 yılında icazeti icazetiyle taçlanmış ve üstadının 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürümesinden sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde bir mürşid-i kamil olarak hak yolcularının manevi terbiye hizmetini ifa etmişlerdir. Sultanül Arif'in Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Musa Efendi Hazretlerine takdim ettiği irşat vesikası. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd i̇hvan kiram ve ehli yakine arz edebilirim ki, tarikat i aliye i hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı, siz evladı manevi maneviyemiz Musa Efendi'yi tebrik eder ve talibi rüşd-ü reşad olan ibad-ı salihine talim-i tarikat ve ilka-i nisbet-i bereket için Azizim Efendim'den haiz olduğum ruhsat icabınca zatınızı mezun eylerim. Cenabı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri kalbinizi menba-ı iman ve lisanınızı mecrayı irfan eylesin. Zat-ı âlinizle sohbet eden ihvan-ı dini şerefi sohbetinizden müstefit buyursun. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve Hadiina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Erenler Köyü Nakşibendi ve Kadiri Meşayihinden Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu imza hicri Tarih 12 Ramazan 1396 7 Eylül 1976 Rumi tarih 1392 İcazetname'yi şöyle sadeleştirebiliriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e O'nun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakın ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı, siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşad yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatın esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatın nisbet feyiz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat geleyince sizi mezun eylerim. İzin ve icazet veririm. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi İrfan ırmağı eylesin Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi Sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin Amin Salatü selam Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e Onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun Son duamız Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Demekten ibarettir Güzel ahlakı Musa Efendi Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti birlikte nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Sözlerinde ayrı bir lezzet vardı. Sesi ipek gibi latif ve sözleri kelime kelime hikmetti. Az ve öz konuşur, Sözü gereksiz yere uzatmaz, Yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Sözleri adeta bir goncadan süzülen şebnemler gibi, Dinleyenlerin gönül toprağına düşer, İlahi hikmet ve hakikatlere susamış gönüller, Bu fez damlalarını bir ab-ı hayat gibi içerdi. Her halinde edep, nezaket, ve zarafet sezilirdi. Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden, ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik, tenasüp ve güzellik vardı. Hele bir de haremeyinde bulunduğu zamanlarda beyazlara bürünmüş bir hali vardı ki, adeta seyrine doyulmayan eşsiz bir manzaraydı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralardandır. Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin sehabeti, cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası gayet güçlüydü. Bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibül vefa diye anılırdı. Hülasa o, hem suretiyle hem de siretiyle ne güzel bir kuldu. O ömrü boyunca hakka kulluğu hayatının bütün safhalarına teşmil etmiş... Bütün hal ve davranışlarında adeta bir şiiri tabii tabiî halinde tecelli ettirmişti. Gerçekten de o, ibadette ne güzel bir kuldu. Muamelatta ne güzel bir kuldu. Hakkın tevziğinde ne güzel bir kuldu. Yaratandan ötürü yaratılanlara muhabbet ve şefkatte ne güzel bir kuldu. Çile ve ızdıraplara merhametiyle şifa olmaya çalışan ne güzel bir kuldu. Kainattaki ilahi kudret ve azamet tecellilerini hayran hayran seyreden ne güzel bir kuldu. Nezaket, zarafet ve rikkati kalbiyesiyle bu gök kubbede hoş bir sada bırakan ne güzel bir kuldu. Manevi terbiyeye çok ehemmiyet verirdi Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh Manevi terbiyenin zaruri olduğuna inanır Ve her fırsatta din kardeşlerine bu hakikati hatırlatırdı Şöyle buyururdu İnsan ne kadar ibadet ederse etsin bütün ömrü secde ile ve oruçlu geçsin ancak sevap kazanır. Manen terakki edebilmek ancak seyru sülük yoluyladır. Seyru sülük yoluyla insan nefsini tanır. Acziyetinin farkına varır. Nefsini bilince de Allah Teala'yı tanımaya başlar. Zira Cenab-ı Hakk'ı ancak nefsini bilenler tanıyabilirler. Nefsini bilmeyen istediği kadar zahit olsun, abit olsun, bilgi sahibi olsun. Bütün bunlar onun kemale ermesi için kafi değildir. Bir mümin nefsini bildiğinde her şeyin manası değişir. O zaman her şeyi Cenab-ı Hakk'a irca etmeye başlar. Her ne zuhur ederse etsin, O, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır der ve öyle kabullenir. Görüşü değiştiği için de her hareketi ibadet olur. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya başlayan bu kul, mesela mal-mülk kazanmak arzu ederse gaye değişir. Evvelce, ''Ben mal-mülk sahibi olayım, yiyip içeyim, ev-bark sahibi olayım, herkes beni alkışlasın.'' şeklinde nefsani düşüncelerle uğraşırken, tekamül ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal ve mülkle hem helalinden ailemin nafakasını temin eder, hem de cemiyeti İslamiye'ye hizmet ederim demeye başlar.'' Ve niyetteki mana değiştiği için dünyevi çalışmaları da ibadet olur. İnsanın düşüncesi daima Cenab-ı Hak olduğunda her şeyi ibadet sayılır. Yemesi, uyuması, ailevi münasebetleri hep ibadet olur. İnsan maneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez ibadet etmek, haramlardan kaçmak, hepsi zevk haline gelir. Musibetlere tahammül, kaza-kader bahsine icabet kolay hale gelir. İsteklisine ve gayretli olana maneviyat yolunu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Hakta Teala çok sevdiği, veliliğe istidatlı olan kullarına bu yolu nasip eder. Bu yola giren salik, ihlas, sebat ve gayreti sayesinde büyük veliler derecesine çıkabileceğini kat'i olarak bilmelidir. Çünkü yolumuz büyük veliler yoludur. Büyük veliler yolu olduğuna göre, biz de kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Madem ki Cenab-ı Hak bizlere, Bahaüddin Nakşibend, Abdülkadir Geylani, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi velilerini nasip eylemiş, bizler de onların yolunda olduğumuza göre, adaba ihlasla riayet edersek, o güzel lütuflardan bizlere de birer nebze nasip eder inşallah. Biz madem onları seviyoruz, onların yolundayız, Gayret edirdiği takdirde Cenabı Hak aynı neşeyi bize de verir. Çünkü Cenabı Hakk'ın hazinesi geniştir. Bu işi ciddi olarak seve seve yapalım ki terakki edelim. Bütün iş insanın enaniyetten vazgeçmesine bağlıdır. İnsan benliği bertaraf ederse işte o zaman kemal yolunda mesafeler kat eder. Zahiren ne kadar kolay halbuki ama bir o kadar da zor bendikten geçmek. Bendikten geçince her şey huzur bahşeder. Herkes dostluğu verir. Böyle biri herkese bilhassa Müslümanlara karşı gönlünde daima muhabbet ve hüsnü zan beslemeye başlar. Bir kişi Cenabı Hakk'a vasıl olursa her şeye vasıl olmuş demektir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olamazsa, dünya kadar şöhreti olsun, bütün dünya onu alkışlasın, hiç kıymeti yoktur. Manevi Terbiyede Dikkat Ettiği Hususlar Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, Şöyle buyurur. Manevi yola talip olanlarda evvela cömertlik, dürüstlük, tevazu, engin gönül, mülayemet, herkesle geçimlilik, ihlas ve istikamet aranır. İkinci olarak da gayret, samimiyet, fedakarlık aranır. Seyr-i süluk için müracaat edildiğinde, Şeyh Efendi her müracaat edeni hemen kabul etmez. Siretine ve suretine bakar. Niyetini halis, maneviyata kabiliyetli görürse istihare verir. Layık görmezse tehir eder. Onların gayesi, gelişi güzel insan toplamak değil. Layıkı veçile gönül ehillerini teşhis edip, onları kemale erdirmektir. Şüphesiz bu ulvi yolda ana muvaffakiyet, ihlas, tevazu ve sa'yü gayrettir. Bu hususu benimseyenler, dikkatli olup Allah'ın rızasını talep edenler, Rabbimiz Teala Hazretlerinin rızasını kazanırlar. Bu âli yoldan istifade etmek isteyenler, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşettiği irade-i cüz'iyelerini güzel kullanarak, yüksek bir azim ve irfanla hareket ettiklerinde, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hakikat raihaları kendilerinde hissedilmeye başlar. Bunun için de 1- Kulluktaki gaye, ivazsız garasız sırf Allah'ın rızasını tahsil olmalı. 2- Kur'an-ı Kerim'in ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiklerini yapmalı ve yasakladıklarından da ciddi olarak kaçınmalı. 3- Bilhassa rızkını helal yollardan temin etmeli. Bugün nice insanların müttaki dedikleri kimseler vardır ki, ittika ile hiçbir alakaları yoktur. Çünkü kazançları şüphelidir. 4- Hakiki yani temkin ehli bir mürşid-i kâmile tam teslim olmalı. Hakikatte teslimiyet Cenabı Hakk'adır. Kişi ibadetinden ziyade teslimiyetinden istifade eder. Teslimiyeti zayıf olan salik, layıkıyla terakki edemez. 5. Evratlarını büyük bir itina ile gönlü Hakk'a vererek, Mürşidinin gösterdiği adab üzere yapmalı. 6- Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmeli. 7- Halini muhafazaya çalışıp, Dünya sevgisini nefye yok etmeye, Nefsin arzularına karşı muhalefete, Ahlaki durumunun inkişafına ve güzelleşmesine dikkatli olmalı. 8- Sıdk ile hizmet yoluna girmeli. Zamanın icabına göre herkes, kabiliyet ve liyakati ölçüsünde müminlere, hatta bütün mahlukata hizmet etmelidir. Çok kimseler zannederler ki manen terakki etmek, yalnız fazla ibadetledir. Hayır, hakiki terakki, Cenab-ı Hakk'ın huzur-u ilahisinde olduğunu bilerek, sünnet-i seniyye istikametinde ne yapılması icap ederse onu yapmakla olur. Çok kimseler vardır ki, bunların nafile ibadetleri çoktur. Fakat helale harama dikkat etmeyip, İslami ahlakla ahlaklanmaya gayret etmezler. Boş zamanlarını dedikodu gıybetle geçirirler. Ellerine ne geçerse nefsani arzularına göre kullanırlar. Halbuki bunlar keşke nafile ibadetlerini azaltsalar da, ahlaklanma hususunda gayret edip, hak-hukuk mevzuunda uyanık olsalar. Muhterem Üstad'ın sevenlerine hatırlattığı diğer bir mühim husus da şudur. Şunu iyice bilmelidir ki, kulluğun nihayeti olmadığı gibi seyr-ü de sonu yoktur. Benim işim tamam oldu diyenler yarı yolda kalmışlar, kendi noksanlarını görenlerse yol almışlardır. Salik, efendim ben muhabbete geldim, manevi tahsilim tamamlandı diyerek kendini kâfi görürse, hata etmiş olur. Yani mü'min, ulaştığı manevi seviye ne olursa olsun, orada takılıp kalmamalı, daha ileri gitmek için daimi bir gayret içinde olmalıdır. Muhterem Üstad, bütün bu ölçülerin hülasası olarak da şöyle buyururdu. Netice olarak şu hususu iyice bilmeliyiz ki, bizim kurtuluşumuz, selamet ve saadetimiz, her halükarda yani her nefeste, her adımda, her türlü hal ve hareketimizde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine tam olarak uymak, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun sünnet-i Muhammediyesinden katiyen ayrılmamaya çalışmakla mümkündür.